Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana karnında idi. Hazreti Abdullah, pederi alileri radıyallahu anh hazretleri göçtüler. Peygamberimizin babası yani. Ana karnında yetim kaldı Efendimiz. Hurma almaya gitmişti Medine-i Münevvere'ye. Çocuk dünyaya geldiği vakitte halka ikram edeyim diye. Yolda kaldı Hazreti Abdullah. Yakın zamana kadar Medine-i Münevvere'de şu tane Ambiyan'ın yakınındaydı. zaman... türbesi ben ziyaret etmiştim, yıkılmamıştı. Şimdi yani orasını da şey yapmışlar. Mescit de kalbetmişler falan. Mescit olmuş. 6 yaşında iken de Hazreti Amine o göçtü. Peygamberimiz hem anadan hem babadan şüphe kaldı bu orada. Öyleydi işte. Kimin yanına? Ebu Talip Hazretlerinin. Hazreti Ali'nin keremallahureyhum pedinin yanına, amcasının yanına. Ebu Talib'in halokt değildi Çok çocuk, çok çocuk fazlaydı. Fakat peygamberimizi öyle bir aldı bağrına bastı ki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 Annesini yahut babasını bıraksaydım onlara sığınacaktı. Anne yahut baba da Annesini ovasını aldım bana sığınsın Allah desin Allah. Allah. O zaten hiçbir zaman Allah. haktan gayrına sığınmamıştı Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem.